Çanakkale filmleri Nuri Akman Çanakkale filmlerinin ortak bir özelliği var. Dokunuyor ama delip geçmiyor. Hüzünlendiriyor ama ağlatmıyor. Hatırlatıyor ama akılda bırakmıyor. Öğretiyor ama daha fazlasını merak ettirmiyor. Sevdiriyor ama tutkuyla bağlamıyor. Büyük emeklerle çekiliyor ama sinemalar dolup boşalmıyor. Bu hafta vizyona giren son mektupun kaderi de Öncekilerden farklı olmayacak sanki. Hikaye gerilimsiz. Diyaloglar, Müsamere düzeyinde olunca, Mayın, gemi, uçak, top mermisi gibi, Savaş gereçlerinin döneme uygun birebir üretilmesi, Hiçbir masraftan kaçınmayan yüksek bütçesi, Oyuncuların başarılı performansları, Etkileyici müziği bile gişeyi kurtarmayacak. Seyircinin ilgisizliği, Sal tarihimize ve şehitlerimize vefasızlıkla açıklanamaz. Filmin yönetmeni Özan Eren, film yapmak için değil, bir destan nakletmek için yola çıktım diyor. Temelde yapmak istediği, hepimiz için çok aziz hatıraların yaşandığı bir dönemi, bugün yaşayanlara hissettirmek. İşte sorunun bam teli de bu noktada. Yola sahici bir sinema filmi için değil de, dünün acılarını, Bugünkü nesillere duyurma misyonuyla çıktığınızda kitlelere ulaşmak zor. Olayların gerçekliği filmi kurtarmıyor. Çünkü aradan yüzyıl geçmiş, zamanın ruhu değişmiş. Tayyareci Yüzbaşı Salih Ekrem ile Nihal Hemşire'yi filmde birbirine aşık etseniz de dört başı mamur işlenmeyen bir ilişki seyircinin kalbinde karşılık bulmuyor. Filme adını veren mektup teması, kahramanların yaşamında radikal bir değişiklik yaratmadığından havada kalıyor. Filmin tüm karakterleri fedakarlıkta sınır tanımaz, vatan, millet aşkından başka bir şey düşünmez, saf dirayet ve iyilik simgeleri olarak çizildiğinde kartollaşıyor ve hikayenin gerçekliğini tırtıklıyorlar. Bu insanlar evet olağanüstü bir iş başarmıştır, hakları ödenmez. Ancak Filmin başında ne iseler sonunda da aynı durumdalar. Sadece çektikleri acılar katlanmış ki zaten yola çıkarken bunu kabullenmişlerdi. Şaşıracak bir şey yoksa film neden izlensin? Savaşın sadece bizimkiler cephesinde durup düşmana daha yakından bakmamak elbette bir tercih. Yeter ki kendi safınızdaki insanları daha derinlikle çizin. Çelişkileri vermekten korkmayın. Bunu savaşan askerlerin şahsında yapmayı anılarına saygısızlık olarak görüyorsanız, olayın siyasi cephesine, ülkeyi o noktaya getiren yöneticilere çevirin kameranızı. Yedi düvellik dış düşmanın kötülüğüyle bize zaferi armağan eden insanların sonsuz kahramanlığı filmin heyecanını garantilemiyor. Destanlar çağında yaşamıyoruz. Fikir ve eylem ritmimizi 123 dakikalık bir seyirle Dönüştürmek imkansız. Karşındaki kitlenin yaşam dinamiklerini, algı modellerini ve idrah keşiklerini hesaba katmazsan, anlattığın destan yağmur gibi ıslatır geçer, teninden gönlüne sızmaz. Çanakkale aslanlarının fedakarlığını yeni nesillere aktarma misyonu ister istemez başka seçenekleri var mıydı? Sorusunu da gündeme getiriyor. O insanlar savaşmaya mecburdurlar. Çünkü vatan savunmasını dini bir görev görüyorlar, daha yüce bir değer bilmiyorlardı. Bizlerse seçenek bolluğuyla yaralı modern zaman insanlarıyız. Vatan kavramında dahi uzlaşmış değiliz. Dini algılar çeşitlendi. Artık birleştirici değil, ayrıştırıcı bir rol oynuyor. Asker ya da sivil idarecilerimiz dün olduğu gibi size ölmeyi emrediyorum dediğinde, Topyekün eyvallah, başımız gözümüz üstüne der miyiz? Çanakkale'den bu tarafa bize çok yalanlar söylendi. Evlatlarımız pisi pisine ölüme gönderildi. Dış düşman niyetine üretilmiş iç düşmanlara saldırtıldık ve enerjimizi birbirimizi yok etmekte öylesine tükettik ki. Çanakkale geçilemedi evet ama yüzyılda biz bizden geçtik. Bu sevgisizlikle, bu nefret yüküyle ne yeni bir destan yaratabilir ne de geçmiş zaman destanlarının alıcısı olabiliriz artık. Yüzbaşı Salih Ekrem'in mektubu aslında kızına değil, bize yazılmalıydı.